Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre şehirler 2047'de yaşanmaz hale gelecek. Bilim insanları sera gazlarının mevcut miktarda atmosfere yayılması devam ettiği takdirde, dünya genelinde birçok büyük şehrin 2047 yılı civarında yaşanmaz hale geleceği uyarısında bulundu. Araştırma, atmosferdeki sıcaklık artışının 21. yüzyılın ortalarında rekor seviyelere ulaşabileceğini, ve bu durumda en çok Amazon ormanlarının etkileneceğini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Üniversitesi araştırmacıları, kapsamlı bilgisayar modellerine dayanan araştırmalarında, 2047'nin 5 yıl öncesi ve sonrasını kapsayan dönemde, atmosfer sıcaklığının 1860 ve 2005 yılları arasında hiç kaydedilmemiş kadar yüksek bir seviyeye ulaşacağını belirtti. Nature dergisine yayınlanan araştırmanın başyazarı Camilo Mora, Sonuçlarını tahmin etmek güç olan iklim değişikliğinin tropikal bölgelerde daha hızlı yaşanacağını belirtti. Mora, olumsuz değişimin 10 milyonlarca insanı besleyen, balıkların yetiştiği mercanların ve dünyanın en büyük ormanlarının üzerindeki etkiyi arttıracağını ifade etti. İklim modelleri, kapsamlı bilgisayar programları ve modellemelerine dayanan araştırma ve iklim sisteminin fiziksel etkilerini analiz ederek sera gazlarının gelecekteki etkilerini öngörmeye çalıştı. Sonuçlar seragazlarının önüne geçilemediği sürece 2047 civarında dünyanın yarısından fazlasının 1860 ile 2005 yılları arasında yaşanmış en yüksek sıcaklıkların üzerine çıkan iklim değişikliğine maruz kalacağını gösterdi. Seragazlarının önüne geçilmezse birçok büyük şehir 2047 itibariyle yaşanması hale gelecek. Örneğin Pekin yani Çin'in başkenti için öngörülen tarih 2046, iyimser tarih ise 2078. Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelelim. Belirlenen tarihler 2063 ve 2092 iken Washington için 2047 ve 2071. Tropikal bölgelerde bulunan şehirlerden Mexico City ise 2031'de, Jakarta ve Lagos 2029'da ve Bogata 2033'te yaşanması hale gelebilir. Mora, yaşanan değişimin çok büyük biyolojik ve sosyal sonuçlarının olacağına eminim, spesifik detaylardansa bahsedemem dedi. Santral inşaatında iş makineleri paslanmasın diye çalıştırılıyormuş. Çanakkale Karabiga'da mahkeme kararıyla durdurulan Termik Santral'de iş makinelerinin çalışması halkı isyan ettirdi. Şikayetler üzerine savcılık şirket iş makinelerinin paslanmasınlar diye gezdirildiğini söylüyor diye açıklama yaptı. Çanakkale'nin Karabiga beldesi Kaleler Alar Alarko'ya ait Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından tesis edilmesi planlanan Alcan Enerji Santrali iskelesi ve kül depolama sahası projesi nedeniyle gergin günler yaşanmıştı. Mahkeme kasabada termik santral yapımına onay veren ÇED raporuna yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak yaklaşık bir haftadır inşaat faaliyetleri yeniden başladı. Karabiga Temiz Doğa Derneği de Gümüşçay Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma gelip tutanak tuttu fakat inşaat durmadı. Dernek Başkanı Aslı Badem bir haftadır hemen her gün şikayet ettiklerini, tam beş kez tutanak tutulduğunu belirterek şöyle konuştu. Jandarma gittikten hemen sonra araçlar yeniden çalışmaya başlıyor. Her günü tek tek fotoğraflayıp video çektik. BİGA Cumhuriyet Savcılığına gidip durumu anlattık. Savcılık bize firmanın araçlar paslanmasın diye çalıştırıldığını söylediğini iletti. İtiraz ettik. Araçlara hafriyat yüklediklerini söyledik. Ancak faaliyetin durdurulmasına yönelik bir çaba göremedik. Hatta bu sabah yine şikayet ettik. Jandarma geldi, hafriyat yüklü araca bile yol verdi. Görüntüleri bizde kayıtlı. Şirket yağmur yağdı, kayma yaşanmasın diye güvenlik nedeniyle çalışıyoruz diyor. Günlerdir hava açtı, yağmur yok ama çalışmalar sürüyor. Yani inşaat hiç durmadan devam ediyor. Cengiz Alarko ortaklığında yürüyen Termik Santral inşaatını yapan CENAL şirketi ise Aşırı yağmurlardan dolayı yer yer çökmeler olduğunu ve kayma tehlikesinin oluşmasından dolayı güvenlik nedeniyle çalışma yaptıklarını iddia etti. Alışveriş merkezi AVM değil daha fazla yeşil alan istiyorlar. Adana Çevre Platformu 5 Ocak Stadyumunun yerine AVM yani alışveriş merkezi yapma kararına karşı imza kampanyası başlattı. Gazi Paşa Parkı'nda yapılan basın açıklamasında platform adına konuşan Selen Ergü Eren, kararı Kamusal alanların düşünük yoğunluklu yerleşim alanlarının acımasızca yok edildiği yağmacı sürecin Adana'da yaşanan son halkası olarak değerlendirdi. Kamuya ait olan alanda AVM ve konut istemediklerini belirten Eren, kenti önemli bir değişime uğratacak olan projenin Adanalıların görüşü alınmadan gerçekleşemeyeceğini ifade etti. Selen Ergü Eren, proje üzerine yapılan anketi de aktardı. Ankete göre katılımcıların %81'i yeşil alanı AVM ve konuta tercih ettiğini, seksen3'ü AVM yapılması durumunda trafiğin kötüleşeceğini, %67'si de yaşanabilir çevre koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor. Kamusal alanların vatandaşlara ait olduğunu vurgulayan Eren, insanı odağına koymayan, rant anlayışını tüm değerlerin üstünde tutan bu projeye karşı çıktıklarını belirterek tüm Adanalıların yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırdı. Eren, 5 Ocak Stadyumunun yerinin ne olacağı konusunda bölgesel referandum yapılması gerektiğini dile getirdi